لا إله إلا الله وحده والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشهد عنا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. Aleyhım ayatları zat etimana ve Allah'ın Rabb'ine ala min ve pek muhtemelen şımar. İstisnasız Allah'a inanan bütün kullar mutlaka ebedi saadete talibiz. Muhtemelen Ve şuna katiyetle inanmışız ki dünya müminlerin vatanı aslisi değildir. Müsafirhanedir. Ve el-dünya mezra'atü ahirah tehvasınca ebedi hayatın ekim parlasıdır. İnsanoğlu gelişiyle de devamlı olarak kendisine verilen nimetler ve imkanlar içerisinde imtihan edilmektedir ki Rabbimiz bu manayı اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا diye işaret ediyor. O Allah-u ki kullarına hayatı ve mematı sağlık ve ölümü imtihan için vermiştir. Tecrübe için vermiştir hanginiz güzel amel işleyecek, hanginiz Allah'a muti ve Resulullah'ın yolunda olacak, ahiret alemine hazırlanacak diye muhterem müminler. Öyle olunca, irşadın en büyük gayesi, bu arzun nasihat ve sohbetin hedefi, insanlara, müminlere, müslümanlara ve ...bu yolu, yani saadete giden yolu göstermek. Karşılıklı hasbihal ederek... ...bilgi alışverişinde bulunup... ...Cenab-ı Talik'i Zülcelal ve Kemal Hazretlerine kulluk neşesi üzerinde konuşmak. Muhterem Müslümanlar... ...ben bu dersimde yine her derste olduğu gibi bizi saadet'e götüren ebedi kurtuluşa götüren ilahi rabbani ve kur'ani tavsiye üzerinde bir ayetle okuyacağım ve sonra da Cibril hadisini bu cuma inşallah tamamlamaya çalışacağım. Cenab-ı halik dersimizin sahlavasını tezyin eden ayatı ilahi de buyuruyorlar ki Estağfirullah اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا زُكِرَ اللّٰهُ <بُلُّبُهُم> Hemen ancak erbabının malumu innema hasır ifade eder. Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki Kulak veriyor, musun, veriyor musunuz muhterem Müslümanlar? Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki اِذَا زُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ <بُلّبُهُم> Allah zikrolunduğu zaman Cenab-ı Hakk'ın ismini duyduklarında, Mevla'nın zikrini işittiklerinde kalplerinde haşiyet ve ürperti meydana gelir. Beş mühim sıfattan birincisi bu muhterem müminler. İmanın mümin olmanın Cenab-ı Hakça tarif edilen ölçüleri. Ne zaman ki bir mümin velev bir bülbülün terennümünde, velev bir derenin akış ve şırıltısında velev bir deryanın dalgasında, velev bir pencereden veya kapıdan veya minareden ve camiden Allah'ın zikri gelmiş olsa muhterem Müslümanlar bu zikri, Mevla ismini Allah adını ve adını duyunca müminin kalbinde korku ve haşiyet meydana gelir. Muhterem müminler derslerde defaatla duydunuz. Hazreti Ömer radıyallahu teala anife'nin hazretlerine tanınmayan bir insan bir gün devesiyle giderken hilafet devresinde Allah'tan kork ya Ömer diyor. Ölçümüz bu. Kapı Camii'nin muhterem cemaati ölçümüz bu. Tamam mı? Öyle formaya, sırmaya, makama, çalıma, kılığa, kıyafete, ütüye, kolaya bakacak halimiz yok. İnsanlık ve iman da ölçümüz Allah'ın buyruğudur. Evet. Bu bakımdan hepimiz kendimizi ve halimizi tepkiş edeceğiz. Muhterem cemaat kendinizi yoklayınız bakayım neredeyiz hangi kavşakta bekliyoruz tamam mı ya, ya ya Allah'tan kork ya Ömer diyor radıyallahu teala anhu erzahu. Cenab-ı Ömer devesinden iniyor muhterem Müslümanlar Cenab-ı Ömer Allah'tan kork ya Ömer denince devesinden iniyor yanağını toprağın üzerine koyuyor yanağını toprağın üzerine koyuyor. Ömer Allah'tan korkmadı mı ki böyle bir iktara ve hatırlatmaya sebebiyet verdi diye gözyaşlarıyla Cenab-ı Hakk'a iltica ve istifarlarda bulunuyor. Ve cemaatime evvela kendi nefsim sonra cemaatime diyorum ki neredeyiz Müslümanlar? Neredeyiz? Kalbinizi yoklayın. İman ve inancınızı kontrol edin. Vasıflarınızı tefriş edin. Eğer Cenab-ı Hakk'ın ismini duyduğumuz zaman gönlümüzde bir ürperti ve korku meydana geliyorsa, e, eh, mümin olmanın ilahi tarifler içerisinde birinci vasfına sahibiz demektir. Muhterem müminler. Ve fazla durmayacağım ki hadis-i çabuk varayım, izahında fazla bulunmayacağım Haşetullah bahsi ayrı bir konu, ayrı bir muzulu inşallah Teala, sadece şu kadarını söyleyeyim Cenab-ı Hak yedi zümre yedi nefer vardır ki mahşerde arşın gölgesindedir diyor mahşerde arşın gölgesindedir, Allah'ın himayesindedir bunlardan bir de ...tenha bir zamanda Allah'ı zikredip... ...fefâbat aynâhu... ...gözünden haşyetle yaşlar dökülen insanlar. Muhterem Müslümanlar. Gece yarısı kalkıyor... ...şafaktan evvel uyanıyor... ...fetecafâ cunûbuhum anil mevduacî... ...yedûûne rabdâhum kalsan ve samâ ayetinde zikredildiği gibi... ...gidiyor şakır şakır adresini alıyor... İki rekatle on rekata kadar Teheccüd namazını kılıyor Sonra elinde tesbihi istiğfar ediyor Salatü selam okuyor Tevhid ediyor Muhterem Müslümanlar Bu arada namaza daha vakti vardır Mevlasını zikrediyor Allah Allah Ya. Altın, gümüş, kumaş, dünyevi mazhariyetler, makamlar, mansıplar, her derste hatırlatıyorum. Gözümüzü yunduk mu kalacak? Evet. Hiç rafası yok. Sakın ona ki aldanmayasın müni kardeşim. Evet. Gözünü yumduk mu, hacı kalacak imamlara soruyorum. Cenazeyi yıkıyor musunuz? Kefen giyiyorsunuz. hiç cep dikiyor musunuz diyorum. Muhterem konyalar bütün imamlara soruyorum. Kefene cep dikiyor musunuz diyorum. İçerisine mark, dolar falan bir şey koyup da kabre defnederken bir cenazeyi ahirette harçlık yaparsın diye döviz falan koyuyor musunuz diyorum? İmamların biri cep dikmiyoruz hocam diyor, dikiyoruz demiyor, hepsi dikmiyoruz hocam diyor. Yani kefenin cebi yokmuş. Bütün servetler, altınlar, gümüşler dünyada kalıyor. Hani ben size söyledim ya, Gazali eyyühel Risalesi'nde mezun ettiği bir manevi evladına, bir talebesine Risalesi var da mektubunda öyle diyor. Bilesin ki evladım senin için arkadaş üçtür. Biri çok vefasız öldün mü seni terk eder. İkincisi yarı vefalı kabreye kadar gelir diyor. Öldüm mü terk eden vefasız arkadaş han, hamam, çift, çıbık, bağ, bahçe ve en salih şeyler. Kasandaki param ve servetin muhterem müler. Eğer kapı caminin muhterem cemaatı eğer uyanık davranır da Allah yolunda harcarsan akıllı adamsın. Tamam mı? Ya. İmam hatiflere, Kur'an kurslarına, camilere, yollara, köprülere, hayır müesseselerine açları doyuruyor, çıplakları giydiriyor, düşenleri kaldırıyor, muhtaçlara el uzatıyor ve Allah'ın davasının aziz olması için harcıyorsan önünden gönderdin demektir. Öyle olunca Allah'ın huzurunda hazır bulacaksın inşallah. وَمَا تُقَدِّمُ لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِذُوهُ inda Allah. Herhangi bir hayrı elinizle, önünüzde gönderiyorsanız her seferinde hayra yardım edin derken söylüyorum ya muhterem Müslümanlar Zayi olmuyor, korkmayın. Zayi olmuyor. Zervesini dahi Mevla huzurunda hazır bulacaksınız inşallah. Teala. Ya, verdiğiniz bir kuruş dahi zayi olmayacak. Allah'ın huzurunda on katlanarak, Muhteremler, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda on katlanarak, yedi yüz katlanarak, hesapsız katlanarak, Defterinize, zavut barakalarına yazılmaktadır. Hazır bulacaksınız, hazır bulacağız inşallah. Yüce Rabbimizle niyaz ediyoruz. Bütün varlığımızı kendi yolunda harcamanın şerefini bize çok görmesin inşallah. Teala. Şair öyle diyor. Ey dolu dizgin koşturan süvari, önündeki toz açılınca bindiğin eşek midir, at mıdır olduğunu o zaman anlayacaksın diyor. Yani şu okuduğumuz Kur'an-ı Kerim var ya bütün insanların Kur'an haslet hayata kavuştukları günü görelim inşallah o kadar. Hani ben size söylemiştim ya Sadif-i Hişam, müminlerin annesi Cenab-ı Aişe de geliyor soruyor, ya ummel müminin Allah Resulü'nün ahlakı nasıldı? Muhterem cemaat. Hz. Hişam Ayşe validemize soruyor. Allah Resulü'nün ahlakı nasıl bu? Ayşe validemiz Kur'an okumuyor musunuz?" diyor. E, "Okuyup duruyoruz ya Ayşe. "Kâne kuluke'l-Kur'an. Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dan ibaret." diyor. Muhteremimler ben başka bir şey anlamıyorum yani. Hani akif yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol diyor ya, dilimizin tesbihi devamlı okuyup duruyoruz. Ben mümin kardeşlerimden, evvela nefsimden bunu istiyorum. Kur'an haslet bir mümin olmak. Hangi tarafından baksanız, Kur'an haslet, Kur'an hayat, Kur'an ahlak, Kur'an huy bir mümin. Evet, müslümanlar. Seksen sene, dikkat buyurunuz, sene bir cemiyetin içinde yaşamış, 80 sene Musalla taşına getiriyorlar. Müezzin efendi soruyor: cemaat-ı müslimin bu zatı nasıl bilirsiniz? 80 senelik hayatında beraber olanlar, biz bu müminden sadece hayır, sadece fazilet, sadece güzel nasihat, sadece hoş yardım sadece iyilik gördük. Bir defa kalbimizi kırmadı, bir defa iffetimizle kötü gözle bakmadı, bir defa herhangi birimize karşı yabancı bir fikir telkin etmedi diyecekler muhtememiler. İslami hayat bu. E hocam sen işi zaten böylece bitirmiş oluyorsun. Eğer bir milletin, bir cemaatin, bir kavmin terkleri böyle olursa o memlekette hadithaneye yüzüm yok. O memlekette muhakemelere lüzum yok. O memlekette emniyetler ve zabıtalara lüzum yok. Ki olsa bile sadece usul tarihi için Bizim Şener Battal'ın dediği gibi sağdan git sağdan git diye verecekler o kadar. Yoksa bunun dışında suçlu olmayan bir ülke ama biz insani faziletlerle melek gibi geçen bir hayata talibiz. Bu hayatın da ilk şartı Gönlünde vesoulüyet duygusu Allah korkusu taşımak değil. İkincisi müslümanlar ve aleyhim Ne zaman ki onun bulunduğu mecliste Allah'ın Kur'anı ayatı kelamı ilahi okunursa imanların da o müminlerin ziyadelik meydana gelir. Kur'anı dinledikçe rahatlar. Kur'an'ı dinledikçe vicdanı temizlenir. Kur'an'ı dinledikçe ruhu yıkanır. Kur'an'ı Kerim'i dinledikçe ahlakı kemale erer. Kur'an'ı Kerim'i dinledikçe içine yerleşen bütün aylık otları birer ve sökülür ve temizlenir. Kur'an'ı Kerim'i dinledikçe imanında kökleşme, fiz verme, çiçek açma ve meyveler. Yani imanın dalları meyvelerle böyle yerlere sanki sarkar hale gelir. Tekayübü ediniz muhterem Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki büyük bereket. Ya. Hazreti Ebubekir radıyallahu teala anamız Kur'an-ı Kerim'in ayeti Mekke-i Mükerreme'de nazil olup toparlanıyor tabii. Okuyor, ağlıyor, okuyor, ağlıyor, okuyor, ağlıyor. Evet, Hazreti Ebubekir radıyallahu teala anası evladları Kur'an-ı Kerim'in Okuyor, ağlıyor. Muhtemelen Müslümanlar, Haram-ı de okuduğu bu Kur'an-ı Kerim'i, Mekke müşriklerinin temiz kalpli, temiz ruhlu olanları, Gelip Cenab-ı Ebu Bekir'in bu haline bakıyorlar, Bu din hak olmasa, Ruh ve gönüllere böyle bu kitabı ilahi, bu hayatı ilahi tesir etmez diyen, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Hatta Müslümanlar defaatle hocalarınızdan dinlediniz. Hazreti Ömer kılıncı çekmiş, kendisine vazife veriyor Mekke müşrikleri. Bu işi sen halledersin ya Muhammed. Şu Muhammed işini bir temizle diyorlar evladı anne babadan, karıyı kocadan, kardeşi kardeşten, komşuyu komşudan ayırmaya başladı. Yani muhterem şöyle demek istiyorlar. Gönlümüzün, ciğerimizin parçası olan evladımız tevzide aşka ve imana kezdi mi? Bizi artık siz dalalettesiniz diyorlar. <gülüyor> evet o. Dalaletteledim muhterem sunmalar. Ya. Allahu ya. Zavallı ya. Eğer imana ve aşka sahip değilse dalaletlidir muhteremdiler. <gülüyor> evet. 20. asıl aynı devam edip gidiyor. Kim ki Kur'an'a imana ermiştir, kurtulmuştur. Kim ki Kur'an'dan Allah borusun duyduğu halde nefret edip uzaklaşıyor. iman neşesinden mahrum, mahrum ise erbabı dalalettir. Yüce Rabbimiz muhafaza buyursun cümlemizi inşallah. zaman. Bu selam müminler Cenab-ı Ömer yol da çekmiş gidiyor dedim ya müminlerden iman edenlerden birine rastlıyor. Nereye ya onlar? Şu Muhammed'in vücudunu kaldırmaya gidiyorum diyor Ömer. Sülalesi cesaretle gelmiş cesur insanlar. Ömer de zaten devri cahiliyede de Ömer. Ya Ömer sen Muhammed-i da Aleyhissalatu Vesselam Sallallahu Aleyhi ve Sellem sen enişten hemşiren de Muhammed'i oldular. Bir defa onlarla görüşüyor. Onların işini bir halletiyor. Omer eniştesinin kapısını çalacak. İçeriden ses geliyor. Güzel ağa Kur'an sesi. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Oha ma enzelna aleyke el-Kur'ane li-teşkâ illa tezkiretel li-men yahşâ. Ömer'in neredeyse kulağı kapıya yapışıyor. Ayat-ı İlahî'deki fesahat, belagat ve manaya delalet ve lakafet tabi ki bilen bir insan bilen bir insan muhterem kımalar. Asilzade görgüsü var. Evvelce de hiç aleninde istidat mevcut kapıyı çalıyor karşısına tabii hem ve eniştesi çıkıyorlar Kayrolar tabi diyor siz Muhammed'e inanmışsınız öyle mi diyor ababu ehzadınızın dinini ve bıraktığı esasları bırakmışsınız bir Allah'a inanıyormuşsunuz La ta menata Uzza'e Hubale Şiraya önem vermiyor musunuz artık? Ya kut dediğin ne olur? İşte Stalin krafta, Lenin krafta dikenler söktüler gittiler vs. Dikenler kendileri söktüler vs. Yüce Rabbim, alemlerin Rabbi olarak gönlümüz ve ruhumuzu zatından ayırma diye dua ediyor. Tabii deyince muhterem Müslümanlar Omar Hemşiresine şöyle bir elinin ters tarafıyla vuruyor. Eniştesiyle bayağı ciddi bir mücadele veriyor filan. Nihayet dişi aslan hemşiresi. Yanağı da biraz kanamış o arada. Abi diyor insaf et diyor. İnsaf et. Allah'a inandım diyenlere bu muamele rava mı diyor. İnsanlık gereği düşün diyor. Hazreti Ömer bayağı böyle bir sarsılıyor içeriye geçiyor. O okuduğunuzu verin bana bakayım diyor. Muhterem Müslümanlar ya dişi aslan dedim ya o ayet ilahidir. O kavli haktır. O kelam-ı sübhanidir. O Hazreti Muhammed'in nail ve masal olduğu vahiydir. Sen pek abi. Yıkanmadan onlara dokunamazsın diyor. La yemasuhu İllel mutahharun Cenab-ı yani Kur'an'ında O hayatımıza ancak Temiz olanlar temizlenenler Dokunabilir buyuruyor Sen şimdi temiz değilsin Kirlisin diyor e, Ne yapmak lazım Gidiyor tarif ediyor Kardeşi hemşiresi Hazreti Ömer yıkanıyor Temizleniyor geliyor eline O gün ne kadar nazil olmuş Ayatı ilahi alıyor fakat o sayfa gene Bismillahirrahmanirrahim yazılı üzerinde. Oha. Ma enzalna aleykel-Kur'ane li teşqa illa tezdere limen yahşa ilahihi ayet okuyor okuyor muhterem şumalar. Kadı ve Üstadımız öyle derdi buraya kadar gelince. Onun tabiri Hazreti Ömer'in dahisi Hazreti Ömer'in kalbinde çıkırdama başladı. Ya. Ömer'in kalbinde uyanış başladı. Muhterem <gülüyor> cemaatler bana Muhammed'in olduğu yeri gösterin. Beni Muhammed'e kadar götürün. Kapıya kadar geliyor. Kapıyı çalıyor. Herhalde biraz da tabiatı icabı kapı sert çalmıyor. Peygamber Efendimiz Darlıl Erkam'dadır. Yanında 39 sahabi vardır. 40. kapıyı çalan kişi. Ya söylemişim Allah. Bakıyorlar Ömer'e uf. hattaf ya Resulallah. Tabii herkeste bir çekinme oluyor. Acaba Ömer niye geldi? Müthiş adam. Gibi. Müthiş adam. Evet. Kapıyı açınız. Hani biz bazen alan dilinde söyleriz ya. Geleceği varsa göreceği de var diye. Peygamber Efendimiz kapıyı açınız buyuyorlar. Sahabenin yiğitlerinden kapının biri sağına biri soluna duruyor. Hazreti Ömer içeriye girince kolundan tutup Peygamber Efendimizin huzuruna kadar getiriyorlar. Hayır olay ya Ömer. Gelişten gaye nedir? Peygamber Efendimiz soruyor. Ve İslam tarihi öyle diyor. Peygamber Efendimiz şöyle omuzundan tutup da hayır olay ya Ömer diye sarsınca yığılıverdi Hazreti Ömer. Ya Ya Ya Rasulullah <gülüyor> İslam'ı İslam'a kabul için geldim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. 40. 40. Müslüman Cenab-ı Ömer'ü Kırkıncı Müslüman cenab Ömer kattab, ve Ömer'ü Kırkıncı Müslüman Muhterem Müslümanlar Seyyamber Ezişan Efendimiz Tebrikler de bulunuyor Teseyitler de bulunuyor Cenab-ı Ömer R.A. dedi Asaleti kökü de değildi zaten Ve devamlı dua ederdi Ömer'ü Kırkıncı Amr ibn biriyle İslam'ı teyit et ya Rabbi diye. Sık sık böyle tekrarlardı. Kapı Camii'nin muhterem cemaatı. Ahir Zaman Peygamberi, İslam Peygamberi, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, İslam'ın zayıf günleri, fakir müslümanlar, daima çilenin içerisindeler, Mekke müşrikleri, ayrı ayrı işkencelerle inananları. Cephaya tabi tutuyorlar. Bu arada Peygamber Efendimiz etraftan gelen fukaranın çektiği çileleri gördükçe duydukça Bilal-i Habeşi'yi ayağından asıyor. Sahibi kendisi köledir. Sakalından asıyor. Tırnaklarını söküyor. Alev gibi kulların üzerinde yürütüyor. Evet muhtemel Müslümanlar hala muahat yene zat diyeceksin, menat diyeceksin hubel diyeceksin. O işkendenin altında Bilal-i ahad, ahad, ahad diyor. Ömür boyu size kürsüden böyle dedim. Maneviyatı olmayan bir nesil ya anarşist olur ya intihar eder. İkisinden biri. Sonu ikidir. Maneviyatı, imanı, aşkı, şahsiyeti, ruhiyesi olmayan bir nesil ya mutlaka eşkıya olacaktır. Bu sensin veya intihar edecektir. Serseleri görüyorsunuz intihar etti, intihar etti. Niye? Hayatın yükünü çekemiyor. Kadere inancı yok. Manevi bir gücü sahip değil. Öyle olunca ufak tefek şeyleri bahane ederek ya başkasının canına kıyıyor veya kendi canına kıyor. Öyleyse biz bir yenilik istiyoruz muhtemel Müslümanlar. Yenilik. Yani bu çarkı bu çarkı yet yeni bir rüzgara doğru ayarlamamız gerekir. O da artık Dan gelen esintiler muhterem simonlar arştan gelen esintiler yüce rabbim neslimizi boşa götürme diye dua ediyoruz. <Gülüyor> muhterem kur'an ayetlerini duyunca onların imanları ziyadelenir kalpleri coşar ruhları yıkanır vicdanlarının pası gider fikirlerinde tazelik meydana gelir dedik ya misal verdik işte hazreti ona Zehirli kılıçla Allah Resulü'nün başını almaya geliyordu. Kur'an-ı Kerim'i duyunca 40. Müslüman olarak kainatın adalet tarihinin ön sözü Ömer oldu. Namaz vakti gelince Peygamber Efendimiz şöyle bir ezan okuyun. Yahut da neyse o güne göre ikamet edin namazımızı kılalım, ibadetimizi edelim diye buyurdular muhterem Müslümanlar. Ya Resulallah niye gizli kılıyoruz? O gün Müslüman oldu daha. İki saat evvel Müslüman oldu Hazreti Ömer. Ya Resulallah ibadetimizi niye gizli yapıyoruz? E ya Ömer Mekke müşriklerle dolu, arzileri şirkle dolu. Bizse daha 39 dokuz 40 kişi olduk. İslam kuvvet buluncaya kadar ibadetimizi gizli yapacağız ya Ömer. Ya Resulallah müsaade ederseniz ibadetimizi Beytullah'ın karşısında yapalım. <gülüyor> ben elimi şöyle kaldırıyorum muhterem Müslümanlar görüyor musunuz? Bazen Resulullah da böyle kaldırıldı. Ya bu millete Ömerler mutfetti ya. Hazreti Ömer'in bu teklifine karşı Resul-i Ekrem sanki o saati bekliyormuş, o anı bekliyormuş. Peki ya yasalım adresler Ya Allah. olmaz ama belki bir saldırı olabilir. Siz ikinci safta bulunun dediler. Peygamber Efendimiz'in gözünün bebeğini koruduğundan daha çok vallahi sahabe korurlardı Peygamber Efendimiz. Hani ben size Hazreti Ebu Bekir'in bir sözünü söyledim ya Radıyallahu anh Peygamber Efendimiz bir şey Ya Resulallah gözüme değil vallahi size inanırım buyururlardı. Hani şöyle bakıyor ya avize bakıyor kamera bakıyor mihrap, göz görüyor vallahi ya Resulallah, gözüme değil sizden gelene inanırım duyururlar ve Resulullah'ı öyle korurlardı Kabe'yi muazzamaya kadar vardılar muhterem Müslümanlar, haramı ilahiye girdiler Kabe'nin gölge tarafına durdular, Darun Nedve tarafı müşriklerin kampıydı Darul Nedve tarafı müşriklerin kampı. Ebu Cehiller, Übey ibn-i Halefler, ibn Harisler, Tempaları, yakınları filan adılı müşrikler orada bulunurlardı. Cenab-ı Faruk-u Azam müminleri saf olarak böyle bıraktı. Kendisi o tarafa doğru, darul Nedve'ye doğru döndü. Bakın dedi ey kavmi Kureyş. Benim neslimi, soyumu, sofumu, ahlakımı, halimi bilirsiniz. Ben ona Hübn-i ve Hazreti Muhammed'in getirdiğine vahdaniyeti ilahiye inandım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Biz İslam peygamberi kainatın yani rehberinin arkasında namaz kılacağız. İçinizde karısını dul, evladını babasız, karısını kocasız koymak isteyen bir namet varsa gelsin kılımıza dokursun dedi ben eskiden beri huyum bu muhtemelen Müslümanlar İslam gençliğine Ömer gibi olun diyorum gençler önünde de hep ihtiyarlar oturuyor muhtemelen Müslümanlar gençler biraz daha geç geliyorlar evet o bakımdan biraz hani şansım yar değil evet Sonradan gelip de oturanların tabi tabii ihtiyarlarımız erken geldikleri için tabii ön, ön kısmı doldurmuş oluyorlar. Gençler talebedir, işi var, gücü var, memur, amir falan biraz daha geriye geliyorlar. Ama önümde mikrofonlar olduğuna göre, hocam sadece mikrofonlar değil, kamerada kaydediyor. Ayrıca müseccil de kaydediyor. Dersler dinlenecek. Ee, ben o vakit rahatım muhterem şimalar fen ve tekniğin bahsettiği bu imkanlardan dolayı her kılıklığın bin bil bil bir de Rabbime şükür etsem KonTV'nin müdürü Ahmet Bey öyle diyordu bir görüştük geçenlerde de hocam altı milyona yetişiyoruz diyordu KonTV vasıtasıyla altı milyona yetişiyoruz diyordu Allah'ım kendilerinden milyar razı olsun Allah. Hatta muhtemem Müslümanlar ediyorum. Kürside hep böyle sert şey konuşulmaz ya. Peygamber Efendimizin nefsir değil, latife de edilir. Şaka da edilir bazen. Selefimiz, eski hocalarımız da öyleydi. Bir sohbette bir kardeşim öyle diyor. Hocam diyor, KON veya Megere'de veya öbür radyoda dersler dinleniyor ya diyor. Şimdiye kadar size 40 yıldır muhalif olan aileler tanıyorum diyor. Hiç dinlememiş sizi, sizi görmemiş diyor. Yalnız herhangi bir sebepten dolayı Tahir Hoca mı değmez derlerdi diyor. Şimdi dersleri dinleyince dersin tüyü açısı diyor. Çocuk, çocuk, karı, koca, damat, gelin toplanıyorlar. Cuma gün dersi dinleyici hem de hocamızı seveceğiz diye ayaktalar adeta diyor. Dua ediyorum sizin de benim de kıyamet sabahına kadar Neslimizden ehli ilim, ehli Kur'an, ehli fazilet, ehli kemal getirsin Teala. Evet muhterem Müslümanlar. Böyle olunca gözümüzü artık açık gitmeyeceğiz. Yumarak rahat rahat Rabbimize kavuşacağız. Dedemizin sözü muhterem Müslümanlar. Şöyle olmazsa gözüm açık gider derler ya. Gözümüz açık gitmesin Teala. Şöyle bir gün görelim Mevlamıza öyle kavuşalım. Peki hocam eren dediğim olsun diyeceksiniz ben de amin diyorum bu halde. Gerçek müminin ikinci sıfatı neymiş muhterem müslümanlar? Kur'an dinlediği zaman iç aleminde parıltılar meydana gelir. Kelamı ilahi çünkü. Kur'an bir rahmetdir çünkü. "Vennunzilu minel-Kur'ani ma huwa şifaaun ve rahmetun lil-mu'minin ve la yazidul gâlin illâ hasara." Muhterem Müslümanlar, Kur'an'dan bizim indirdiğimiz, Kur'an'dan bizim indirdiğimiz ayetler, sadirlerdeki, kalplerdeki, ruhlardaki, imanla inançlardaki bütün dertlere şifadır. Duyuyorsunuz değil mi Muhterem Müslümanlar? Ne kadar sadrinizde derdiniz varsa, Kur'an-ı Kerim bu bütün dertlerin, ve işte diğer ayetler bir kavmin sadrindeki o küfür derdi, şif derdi, riyâ derdi, inkar derdi, buzlu adabet derdi, Hazreti Ömer'de olduğu gibi muhterem isimler, Hazreti Kur'an'ın ayetleri böyle dalga dalga gelmeye başlanınca yıkanıyor ve temizleniyor adeta melek Hazreti Hale geliyor ya Muhterem isterseniz. Gerçi Cibril hadisine varamayacağız ama Muhterem Müslümanlar şöyle bir misali sahabeden size nakledeyim bakınız Kur'an dedik de tabii Kur'an Kerim'den müstehsil bir gün bir Cuma bahsedeceğiz Vakit bulursak sahabeden üseyhid nehuzyir diye bir saat müterem Müslümanlar üseyhid nehuzyir evim sekisi var diyor. Yanında da hayvanlar bağlı şöyle diyor. Bir tarafta hurma dökülü diyor. Bir tarafta da oğlum Yahya uyuyor diyor. Terhib-i terhib hadgisi muhtemelen sumalar. hafız ve Kur'an-ı Kerim bahsinde erbabı mutala görebilirler. Şafak vakti diyor teyettüdümü kıldım, Kur'an-ı Kerim'i açtım, Rabbimin verdiği kadar sesle Kelamullah'ı okumaya başladım diyor. Çünkü gece Kur'an okumanın tadı başka Müslümanlar. Bir okuyun. Bir okuyun da bakın Müslümanlar. Gece Kur'an okumanın tadı başka. Hocam bir de ben söyleyeyim mi? E söyle bakalım. Hem gece olur da hem Kabe'nin karşısında olursa o üzeri kaymakla olur. Ya ya bu Müslümanlar. Hem gece olur da hem huzuru peygamberi de olursa ona doyulmaz artık. Ona duyulmaz artık muhterem Müslümanlar. Şimdiden hepinizi davet ediyorum. Ramazan'da Kabe'nin karşısındayız. Ramazan'da Kabe'nin karşısındayız. Muhterem Müslümanlar. <Gülüyor> Peygamber Efendimizin mescidi saadetindeyiz. Sofra bizden, ikram bizden, yemek bizden. Ramazan'da hepinizi davet ediyorum. E şimdi birkaç birkaç bin oğlum gene davet ediyorum. Buyurun inşallah. O evet. Ramazan'da huzuru peygamberiye buyurun şabenin karşısına buyurun orada kucaklaşalım inşallah huzdalar. Üstelik bir gece Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım diyor. Biraz devam edince at yerinde şahlandı diyor. Biliyor musunuz At yerinde şahlandı diyor. Kostum ki oğlum Yahya'yı çiğneyecek keştim Kur'an-ı Kerim'i diyor. At biraz daha rahatlayınca okumaya başladım at yine şahlandı diyor üçüncü defa tekrar okumaya başladım at yine şahlandı diyor at olduğu halde Rabbim bir şeyler gösteriyor demek ki ya. hayvan bile görüyor eğer bunu insan olduğu halde görmezse ne olur <gülüyor> Necip Fazıl'ın koca mütefekkirin, koca dahinin dediği gibi belhüm azaylı olur hocam ne olacak başka? inhum illa kel en'ami belhüm efallü sebilâ. Rabbimiz bizi o derekleye, o hale, o çukura düşürmesin inşallah. <gülüyor> kapattım diyor. Baktım ki bizim sattan iş çıkaracak diyor. Oğlumu tepeleyecek diyor. Kur'an-ı Kerim'i kapattım diyor. Muhtemem Müslümanlar. Şöyle bir başımı kaldırdım ki Hüseyin i̇bn hikaye anlatmıyorum size. Asfırı saadetten hadise naklediyorum. Başımı kaldırdım ki semavatın ötesine kadar alem kandillerle, pırıl pırıl kandillerle dolmuş diyor. Bayağı da ürperdim diyor. Bayağı da ürperdim diyor. Mescidi saadete erken gittim diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri mescide girince Hemen yanına yaklaştım, sordum bir hatayı anlattım, diyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyordum Ya Resulallah. Hayvan şahlanınca, kestin deyince Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, ''Oku Ya Hüseyin, hiç Kur'an kesilir mi?'' buyuruyorlar. Ya Resulallah, ey vallahi oğlumu Yahya'yı çiğneyecek diye korktum. İkinci defa tekrar kestin deyince Peygamber Efendimiz istiyatla ''Oku Ya Hüseyin'' Üçüncü defa böyle. Sevamı retiniz ki, o gördüğün kandiller, Cenab-ı Hakk'ın rahmet melekleridir. Senin Kur'anına istiğâkla dinlemek için semaovatdan arza nail olmuş, nazil olmuşlar, inmişler dedi Ya sahabenin bir başkası da bir bulut halinde beni kapladı ya Resulallah zerrelerine kadar vücudum yanarcasına nur hissettim vücudumda neydi o ya Resulallah ona sekine derler Peygamber Efendimiz diyor ki ona sekine derler Allah'u Zülcelal'in nurdan yarattığıdır. senin Kur'an'ına teaşıkan inmiştir aslan buyuruyorlar Peygamber Efendimiz o da sekine diğerleri melekler Ve Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular ya Üsteyn Rabbime yemin ederim ki ''Eğer Kur'an okumaya devam etseydin, o kandillerin, sahabelerin mescidime gelirken açıktan göreceklerdi.'' buyuruyor. Evet muhterem şımalar. ''Ve izâ sülüyet aleyhim âyâtuhu zâdetum imâna.'' Onun için hocamın duası, böyle yumurcaklar şurada bazen el öpmeye geliyorlar, bazen herhangi bir yerde karşılaşıyorum... Hocam bu yavruya dua edin diyorlar. Ben böyle dua ediyorum. Ve bin yıl ömrüm olsa öyle dua ederim gene. Evladım hafız ol, alim ol, zeli ol diye dua ediyorum. Çünkü <gülüyor> Ümmetimin en şereflileri Kur'an-ı Kerim'i hamil olanlar, hafız olanlar en şerefliler. Dikkat ediyor musun Müslüman, becerikli çok para kazanan kazaları altı kasaları altınla, markla, dolarla dolduran demiyor Peygamber Efendimiz. Ne buluyor? Eşrafü ümmeti hamlesi Kur'an. Ya biz ve dirsek çürüterek 6666 ayeti ilahiyeyi o küçücük dimağına da geçen cumartesi Hacı bir camiinde hafız olan kızlarımızın duaları yapıldı muhterem hatim duaları merasimleri yapıldı balık eskiden beri bu işte maruftur meşhurdur balık 8 sekiz yaşında kız çocuklara hafız oluyor muhterem simalları İmam ı azam altı yaşında hafız olmuş imam-ı muhammed bir haftada hafız olmuş şarani ve taifin diyeni kübrasında diyor seleften bir zat bir gecede hafız olmuş şatubi bir okumada hafız olmuş ama kendisi, başı günde hafız gelip okuyor. 15. cüze kadar, ertesi gün 15 cüze okuyor. Annesine al anne Kur'an-ı Kerim'i dinle diyor. i̇mam şatubi, meşhur Kur'an otoritesi, Rabbim cümlemizin şefaat-ı namazlar Bir defa de Kur'an-ı Kerim'in hamili ve hafız oluyor. Olur mu hocam diyeceksiniz? Bu, böyle küflü akıllar, kafayla anlaşılacak şey değil. Necip Fadıl'ın dediği gibi biz şimdi mucizeler alemindeyiz. Muhterem Müslümanlar. Kur'an'ın mucizesi bu. Allah'ın kelamında benim söylediğimin bin katta ötesi ve üstünde teyfi ve belagat vardır. Cenab-ı Hak isterse, muhterem Müslümanlar verdim demekte kuluna verir. Kimse de mani olamaz. Ali Cemal ben dünya hadisi Cibri ile varacaktım. gene yolda kaldı. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'in vadi üzerinde cümlelerle ders işleyiz. İnşallah gelecek cuma dersimizde ayetimizin manasını tamamlarız. Gerçek bir milin sıfatlarını kelamullah'tan öğreniriz. Sonra da cibil hadisini tamamlayacağız söz inşallah. Sallu ala Muhammed. <gülüyor> Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe Eşhedü enne Muhammedan abduhu ve resulü kelimeyi, sayibeyi, münciyeyi mübarekesiyle Mevla cümlemize gülerekken kafamak nasibu mukadder eyle. Hakkı hak bilif, hakkı sılvah, batılı, bilip batıl bilif batıldan iştinab eyleyen Zümre'yi salihine Mevla cümlemizi ilhak eyle. Bize, cemaatımıza, Konya'mızın Müslümanlarına ve bütün alem ikramda Allah'a gönül veren millere cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyetiyle itibat ve ikram eyleyiz. Subhan rabbike rabbil izzete ve ma yasifun. Ve selamun aleyl ve Velhamdülillahi rabbil aleminel fatiha.